hadiste yine İmam Elbani Rahim Allah bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Diyor ki ''İnne min ahabbikum ileyya ve akrabikum minni majlisan yevmel kıyâme ahâsinukum ahlâka'' diyor. Tamam mı? Yani diyor en çok bana yani bana karşı diyor en çok sevimli ve öbür dünyada da bana en yakın olacak kişi kimdir diyor. ahlakı yönden en güzel ahlaka sahip olan kişidir. Ve ileride gelecek eğer vakit kalırsa yani değineceğiz. Kişi İslami ahlakla ahlaklanınca tam kamil manada mümin olabiliyormuş eğer Müslüman ise. üçüncüsü diyor ki alâmır üçüncüsü al al diyor ki alâmır üçüncüsü diyor ki alâmır üçüncüsü diyor ki alâmır diyor ki alâmır diyor ki alâmır üçüncüsü diyor ki alâmır diyor ki alâmır diyor ki alâmır e ee, İmam Buhari rivayet ettiği hadiste diyor ki: "İnne min khiyarikum ahsanukum huluk." Sizin aranızda en seçkininiz veyahut da en hayırlınız, tamam mı? İslami ahlakıyla ahlaklanan kişidir diyor. Aleyhissalatu vesselam. Ve bundan önceki hadiste diyor ki: "Ekmelu'l-mu'minin imanən ahsanu ahsanukum hulukah." Ekmelu'l-mu'minin imanən. Müminler arasında en çok kamil imana sahip olacak kişi en güzel ahlakla ahlak, ahlaklanan veya da en güzel ahlaka sahip olan kişidir. Ve bundan önceki dersimizde ahlaka anlatırken demiştik ki ahlak nedir? Ahlak işte birçok şeyleri saydık. Mesela cömert olacak, hiçbir zaman yalancı olmayacak hiçbir zaman rastgele böyle en ufak tefek şeylerden şuna buna kızmayacak karısına karşı, çocuğuna karşı komşusuna karşı, hayvanlarına karşı hatta hayvanlara karşı ve dikkat ediyorsanız Allah Celle Celaluhu her gönderdiği Nebi ve Resul ne yapmıştır? çoban yaptırmıştır çünkü o çoban o kişi bu hayvanları güterken hayvanlara dayanamayacak bir insan insanlara hiç dayanamaz her hayvanlarla adil davranmayacak bir kişi insanlarla hiçbir zaman adil davranamaz. Onun için Allah Celle Celaluhu bütün Resulü hatta Ali Satt ve Selam Kureyşlerin sürülerini güttü. Bazı dinarlarak dinarla dinarlar karşısında. Niçin? Çünkü bu çobanlık yapan kişi orada sevk ve idareyi öğreniyor. Ve orada hayvanlara karşı şafkatli, merhametli hiçbir zaman hayvanlara ne yapmıyor? Eziyet etmiyor. Bazı çobanlar var mesela hayvanlara çok eziyet ediyorlar. Mesela ondan izinsiz, habersiz bir şeye düştüğü zaman bir başka birisinin tarlasına, şuyuna, buna gittiği zaman ne yapıyor? Mesela taşlarla, ağaçlarla, sopalarla o hayvanı vuruyorlar. Peki böylesi bir adam Başkan olursa belediye reisi veyahut da başbakan veyahut da cumhurbaşkanı veyahut da bir karakol müdürü veyahut da bir müessese müdürü olsa oradaki insanlara ne yapacak? Eğer hayvana böyle yapıyorsa insanlara çok daha sert ve bağnaz davranacak. <gülüyor> Dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu bütün Resulleri ne yaptı burada? Bu şekilde onları terbiye etti. Dolayısıyla söyk ve idare gerçekten Seyf ve idare e, temiz İslam ahlaka İslam ahlaka sahip olması gerekiyor. Dördüncüsü diyor ki el hulukul hasen min azamul qurubat. Güzel ahlak